Basarap Basarap Haredağına bakıyoruz. Ee, Haredağın e, kurucusu Basarap'ın Kıpçak kökenli olduğunu görüyoruz. Yani Kıpçakların da belki büyümsüzdür. Kuzey ve gelen bir Hristiyan Türk kanunlarından. Çok garip gelmişti bana yani bu psikopatın e, burada yani bizden gelmesi bir şekilde çok e, garip gelmişti bize. Ben yani o bana. Onu da paylaşayım dedim e, programa başlamadan önce. Bu detayları söyledikten sonra programa başlayabilirim. E, Öncelikle program hakkında mıydıydım? İsmini söyleyememiştim e, geçe, geçen hafta. son e, emanet bir yeri. Yani benim blogumun isimleri aslında. Onu bu program için de uygun gördüm. Çünkü hani tarihten ve metafizikten hadiselerden falan bahsettiğim için biraz daha bizden şeyleri çaresizlik için böyle birisi mi biliyordum belli bir formata oturmak oturmak isterdim fakat işte gerek çoğunlukla Edirne'de buluyor oluşup e, gerekse hani konuyu tüketmemek açısından e, belli açıdan şey yapmak lazım yani malzeme tüketmemek açısından böyle belli zamanlarda malzeme topladıkça konu birlikte e, program yapmaya ve sizlere bilgi çalışacağım. konuya geçebiliriz kayıp uygarlıklar konusuna. Şimdi kayıp uygarlıklar ya da e, kayıp şekiller çok tartışılan bir konu. Yani uzun yıllarda uzun zamanla, uzun zamandır çeşitli şekillerde tartışılıyor. İşte <gülüyor> nedir bu kayıp uygarlıklar? Atlantis Adası'ndan bahsedilir. Atlantis'den bahsedilir. Ee, Avalon Adası'ndan bahsedilir. Tum e, Adası'ndan bahsedilir. ve dinsel kaynaklarda sesim geliyor mu şimdi? Neyse. Şimdi... Tamam. Tamam. İşte Atlantis bu Avalon Tum Adası onun dışında ııı e, Dinsel kaynaklardan e, çok bahsi geçer bu kayıp şehirlerin. İşte At kavminden bahsedilir. İşte Yemen'deki e, Semut kavminden bahsedilir. Birçok böyle kayıp kavim isim falan vardır. E, bunlar uzun yıllar tartışılmış. Filme ve edebiyata yasamıştır. Mesela Konan e, hikayesi e, baktığımız zaman Kona'nın haritasının geliş versiyonunda e, bu kıtasını görebilirsiniz. İleri şekilde e, meşhur Longcraft'ın e, yazdığı hikayelerde e, şey, e, bu eski insanlık öncesi, yani insanlık bizim de kayıp devirlerine ait uyganlıklar düşüncesi üzerinde kurulmuştur. Zaten e, kayıp uygarlıklar konusu biraz da şeyle de alakalı, bu ayrı bir yani programı konusu olabilir. 19. yüzyılda bu çoğu fantastik edebiyat yazarı belli e, okült derdeklere bağlı. Yani okültizmle, metafizikle, ile gizli bilimlerle uğraşan, işte en büyük şu şafak bunların, bu tür örgütlerle e, bağlantılı olduklarını ve bunların kaynaklarından beslendiğini görüyoruz. Bir şekilde. Kayıp ılgarlıklar da bu kaynaklardan birisi. Bu Kayıp uygarlıklarla ilgili iki önemli husus vardır. Birincisi ya bunların işte sulara gömülen belli felaketler sonucu sulara gömüldüğü kaybolduğu, kaybolduğu, kaybolduğu, kaybolduğu ile ilgilidir. Ya da yer altında sadece tünerlerle ulaşabilen e, cinsel örgütlerin kullandığına inanılan e, gizli yerler olmasıyla ilgilidir. Baktığımız zaman işte demin cinsel kaynaklardan bahsettik. Dizsel kaynaklarda e, kayıp uygarlıklara yaklaşım günümüzden çok farklıdır. Yani eski insanın kayıp uygarlıklara bakış açısıyla dizsel çok güzel hazdır. Onlar olan kayıp atalarımızdır. işte felaketleri izledik, kendisi işte sonlarını düşünelidikleri için kaybolmuşlardır. Onların bu e, kaybolmaları neticesinde işte onların o günahlarının bedeli bize işte bir ibret olmalıdır. Dizsel karakterde bu şekilde bahsedilir. Fakat günümüze doğru araştırıldıkça bu daha cazip, işte bilimin ve fantastiğin konusunu alan haline gelmiştir. Peki insan öncesi, yani insan öncesi demeyeyim de yani insandan önceki devirlere ait ee, bir yani uygarlıklara ait, uygarlıklara dair bir kalıntı, bir eser var mı, bir iz var mı? Baktığımız zaman e, bazı ufak ipuçları var. Bazı i, ufak ipuçları var. Nedir bunlar? Mesela en enteresanlardan birisi şu. Bu Ben abi vardır. Duygusundur belki. Yani, İslam tasavvuflarındandır. Bu e, tasavvuflarındandır. E, onun bir kitabı var. İsmi şu an aklımda değil fakat e, onu araştırırsam onu yazabilirim. Onun rakettiği bir hikayeler, Kendi başına gelen bu olan tarihin biri de bu abi lanabu şeyi gidiyor. Tabii e, ziyaret ediyor. Bir mecliste oturup sohbet ediyor da şey i̇şte bir şekilde <gülüyor> bir araya geliyor. Sonra o insanlar arasında birine dikkat ediyor. <gülüyor> Diyor ki onun hakkında bize benziyor fakat bizden değilin tuhaf bir görünüşü vardı. Ona bu kadar çok dikkatli bu görünce beni ver ben oraya atlaştım. sohbete girdik diyor. Bu iddialara bir o garip görmüş insan şunu söylemiş. Siz bizdensiniz fakat biz insandan değiliz. Sizin babanız Adem peygamberden önce 6 İsa besi daha dünyaya gönderildi. Fakat hepsi çeşitli nedenlerden dolayı yeryüzden silindi. Ben o 6. Adem'in soyundan kalanlardanım diyor. Bu ibari genelde işte tasavvufi bir yoruma dayanan bir şey. Fakat genelde bu tür konularla ilgili e, e, bu tür e, konularla ilgili konularla ilgili, e, yani muhiddin Arabi'nin, muhiddin Arabi'nin e, bu sözü e, çok tartışılmıştır. Ne açıdan tartışılmıştır? İşte kimi demişti ki bu tasavvufi bir yorumdur, kimi de ki hayır bu tufan öncesi uygarlıklara dair bir karıdır. Baktığımız zaman e, çevremizde de benzer şeyler duymuşuzdur, Yeraltı altı uygarlıklarından, kayıp uygarlıklarından. Gerçi çevremizde de bir İstanbul'un yeraltı altı kürenlerinden bahsedilir. Buna gireceğim e, ileriki zamanda. Yani programın denliği dakikalarında. E, fakat onun dışında benim dinlediğim bir olay vardı. Bizim bir hocamız e, Uygur kendi kendisi. Onun anlattığı bir e, olaydı bu. Babası zamanında Uyguristan'da, Şerkemlarında, Doğu Türkistan'da, Çin'in batısındaki bu Çincan taraflarında, e, Himalaya dağlarının altına doğru uzanan Orta Asya tamamını baştan başa dolandığı iddia edilen tünellerden bahsetmişti. Onların anlattığına göre tünerler, e, bu tünellere girerek Himalayaların bir ucudan çıkmak mümkünmüş. bunları çok eski uygarlıklar zamanında açıldığı insan arasında cevap edilirmiş. Zaten Çin kaynaklarına baktığımız zaman aynı coğrafyada benzer bir kayıp uygarlığa rastlıyoruz. İşte Uygurlardan bahsediyor Çin'den. Fakat bu şey Uygurlar hani bu 700, 700 yılındaki Uygunlar değil. Eskiden çok yüksek bir devlet kurmuş. Fakat zamanla onları şehirlerde, suban altında kaldırdı ve çöllere karıştığı rivayet edilen kumlar içinde kaybolduğu anlatılan bir efsane, bir e, mitik bir kent görüntüleri. O onlardan kaldır rivayet edilmiş. Gerçekten de ortam bazı bölgesinde tüneller var, yeraltı altı tünelleri. İşte yer var yugartlar Peki bunlar neden çıkmış, nereden geliyor? Bu bir anlamda Atlantis mitosuyla da bağlantılı. Buna yine Atlantis'ten bahsettiğim zaman gireceğim. İşte dediğim gibi yeraltı tünerleri, e, bu tür şeyler genelde yakın zamana kadar hep şu şekilde düşünülürdü. Dinsel amaçlı yapılırdı. işte Hristiyanlar, Romanlardan kaçıyordu. Onlar arşılar yaptılar. Fakat baktığımız zaman tarihlerde bilsin bunlar çok eski zamanlara gidiyor. Bir de bu... Yeraltı tünelleriyle ilgili girmek istiyorum. Yani bahsi geçmişken İstanbul'un yeraltı tünelleriyle ilgili. Ee, bu tünellerle ilgili detaylı bilgileri şeyde olabilirsiniz. Giovanni Scognabillo'nun İstanbul Güzemleri diye bir kitabı vardır piyasada. İstanbul Gizemleri, Scog... Giovanni, Giovanni Scognabillo. Oradan e, detaylar olabilirsiniz de. Gerçi ben burada anlatacağım onu. Yani neden yapıldı işte. ne yapıldı falan. Ee, Roma döneminde yani... Roma döneminde, Roma medeniyetinde bir şehircilikli medeniyet anlayışı var. romanlar antik Yunan medeniyetleri devamcısı. Antik Yunanlar da eski Orta Doğu Mezopotamya medeniyetleri devamcısı. İlk medeniyetleri kurulduğu Mezopotamya, e, aynı zamanda ilk kanalizasyon sistemlerinde kurulduğu yerler. Baktığımız zaman araştırmalara. Fakat Tünel sistemi baktığımız zaman Roma'da daha çok yay, yaygın olmasına rağmen e, Yuvanda da var ve Mezopotamya'da e, da var. Mezopotamya'da yani tünellerin olması bir görüme, görüşe göre Sümenlerin öncesindeki bu Atlantis yugarlıklarına, İSİ'lere kadar dayanıyor. İşte Atlantis'ten gelen bilgeler e, kendi ekollerinden gelen kişileri yetiştirmek için, eğitmek için... E, gizli türenler açtılar, buralarda çeşitlerlerle, gelenlerle buluşarak eğitimlerle, gizliden ee, ee, devam ettiler, deniyor. Baktığımız zaman, bu türen sistemi, daha çok Roma döneminde de özellikle. Roma'nın girdiği her şehirde bir türen sistemi vardır. Ve neredeyse o şehirin altında, o şehrin nüfusunu saklayacak büyüklükte bir türen sistemi ee, inşa edilmiştir. Bu çok enteresan bir şey. İstanbul'da var. Ondan bahsedeceğim. Roma'da da vardır. İşte e, Gaziantep'de de vardır. Gaziantep'teki Türkler, de derler. E, bu arada Türk e, Türkler Kürtler, bütün Gaziantep şehirinin altını dolaşırlar. Kimden kaldı halinde. Zaten Romanlardan e, kaldığı e, kesildir. Yani romanlarda kaldı kesin. Şöyle ki Romanlar bu trenleri açmalarında iki sebep var. Birincisi e, yiyecek depoları. Yani yiyecekleri kuşatmalarda yiyecek ihtiyaç ağzısı yiyecek saklamak ve ikincisi de halkı savunma halkı savunma onun dışında e, evet e, Gazi Atepli de var bunlar künk diyorlar bunlara su kanalı gibi açmışlar fakat bir insanı e, geçebileceği kadar geniş ben çok e, şey çok yani ufakken gittiğim için hatırlamıyorum şimdi o Külkler Antep'in ne tarafında kurulun da Antep'te Külkler dışında da ben yeraltı trenleri görmüştüm, duymuştum. Bir tanesi işte bir konaktan bir kilisenin altına çıkıyordu. Fakat onların çoğu yakın dönemde açılmış. Yani Antep Fransız kuşatması zamanında. Benim bahsettiğim Külkler daha eski döneme ait. Ve belli bir dönem kaçakçılar tarafından biliniyor sadece. Onlar kullanıyor falan. Neyse e, Roma'nın gittiği her yerde tüneller var. Bunların ikinci amacında soğunma. Yani kuşatmalarda ahalelerin veya haberleşmeleri girip çıkıp sağlayabileceği yer. Türeller sadece Roma coğrafyasında değil e, eski olan coğrafyasında da vardır. Eski Mezopotam'a coğrafyasında da. Gaziantep'te var. En yakın ördek belki dikkat etmişsinizdir. Truva harabelerine giderler bilir veya bir dahaki seferin gittiğinizde bilir. dikkat edersiniz. Truva harabelerinin giriş kapısı da, yani kapıların dikildiği yerin hemen yan tarafında bir tane tüneller girişi vardır. şeklinde biz onu rehberimize sorduğumuzda onun ne olduğunu bilmemişti. Fakat ekipten bir e, mühürümüz anlatmıştı bize. Demişti ki bu türel diyor şimdi ucu kapalıdır diyor. Eski insanlar kuşatmalarda e, şehirden gizlice girip çıkabilmek için bu tür türeller inşa ederlerdi diyor. Büyük ihtimalle İstanbul'daki türellerin inşa edilmesinde amacı ya, bu yani. Başka bir şey yok. Fakat bir esare gizli var bu türellerin. Labrenm sistemine göre inşa edildiği ve belli bir derinlikte olduğu, buraya girenlerin de kaybolduğu rivayet ediliyor. Vakti zamanda zaman gibi çok güzel bir yazı vardı internette, ee, şehirefsaneleri.com diye bir site vardı. Sonra bu site kapandı bir şekilde işte, ee, o bir kitap halinde yayınlanmıştı, bundan 8-9 yıl önce şehir eserleri. İstanbul adlı Kıvrım korundu. yazının başlığı, belki forum sitelerinde kopyalanmıştı yazı, hala bulabilirsiniz. Orada bahsedildiğine göre işte bu küverlerin e, bazı liselerin altından, camilerin altından, işte Topkapı Sarayı'nın altından, e, Kapalı Çarşı'nın altından ulaşabildiğini, bunların İstanbul'un altına ulaştığı, işte bu ucunun Sarıyer'e, bu ucunun adalara kadar gittiği e, rivayet ediliyor. Ha, bunlar belki gerçekten vardı fakat belli bir zaman zaman içerisinde, ee, Çöp gibi görüyoruz. Bunlar Roma döneminde kalımlar. Yakın dönemde açılmış olanlar da vardır. İşgal dönemlerinde. Benim e, bunlardan bir tanesini de dedem görüyor. Topkapı Sarayında zamanında bir arkadaşı orada müze müze, müze çalışırken e, gittiklerinde de Roma, Bizans'tan kalan bir havan kalıntısı var saray içinde. Bu arada biliyorsunuzdur belki e, bu saray kalıntısı yani Topkapı Sarayı'nın Tekildiği yer eski Bizans e, saraylar olduğu bölge. Hatta Bizans'tan da önce ilk İstanbul şehirde kurulduğu yer Sarayburumu'dur. Ee, onunla ilgili de hatta çok güzel bir e, şey hikaye anlatılır. Ben İstanbul'la ilgili o Boğaz'ın oluşması ve o Sarayburumu'na ilgili efsaneye de ayrı bir programda İstanbul Efsaneleri adı altında e, değinmek isterim. Neyse... E, Tülerler bu şekilde dedik. Fakat bunlar e, yakın dönem tülerlerdi. Yani yakın dönemdeki tülerler. E peki bir de daha geç dönemler, yani daha erken dönemlere ait tülerler var. Bu bahsettiğim orta aslan altını dolanan tülerler. İşte e, gizli uygarlıklara, Agarta'ya, Shabla'ya, Atlantis'e kadar uyan söylentiler var. Peki Atlantis diyoruz, Tug diyoruz, bu diyoruz. Peki bu uygarlıklar yani? Bunlar e, tam olarak ne? Baktığımız zaman e, Atlantis, yani anlatıma göre Pasifik Bokya'nın ortasında bulunan bu e, kıtasının batışından sonra, batışından sonra e, bundan yaklaşık bir bin yıl önce batmaya başlayan mitolojik bir adam. İki tane mitolojik adam var yani. Biri bu, biri de Atlantis. Bir de Lemur isimli daha ufak bir kıtadan bahsediliyor. Endonezya yakınlarından bunun da baktığı anlatılıyor. Ee, anlatılara göre Atlantisler buğuların genelini taşıyan çok e, gelişmiş ve yüksek uygarlık. Atlantis için Akdeniz'dedir e, diğerler var fakat akıntılar veya kalıntıları daha çok Atlas'ı gösteriyor ki Atlas okyanusunları da zaten Atlantikler... Yani Atlantik yani yazıyor fakat Latinçe o Atlantis olarak okutur C harfi. Atlantis'e vurgu yapıldığı söylenir bazı araştırmacılar tarafından. Yani çok büyük bir adadır. İçin üstünde şehirleri kurulu olduğu ve sulara bakmıştır. Hatta şöyle bir şey vardır. Onun tam bekleri ee, ben internet ortamını taşıyabilirim. Bir araştırmacı şunu buluyor. Yunan alfabesi aslında bir şiiri gizliyor o alfa, beta, gamma şekli gider, gider, bir şiiri gizliyor. Nedir bu şiir? Maya dilinde yazılmış. Maya dilinde Atlantisi batışını anlatan bir öykü. Arkadaşlar e, birçok yer var. Atlantisi, yani Antarktika'da olduğu söyleniyor, işte kimisi şeyini söylüyor da. Atlas oklarısı daha muhtemel. Hatta buğurun e, batmaya başladığı yerden arta kalan hava adaları var sonrası Atlas Okyanusu'nda da e, bazı e, kalıntılara dair ipuçları var, yerde. Neyse işte yeriyle ilgili bir sürü görüşler var. Ben e, a, onu daha sonra da yani artık tam şey, araştırmacılarım bulacağız. İşte ben sadece efsaneye aktarıyorum. E, o şiir belli, şöyle belli, ben onu tamamını internete geçireceğim zaten. Hani neyden bahsediyor, neşir, neler yazıyor, geçireceğim bayağı uzun bir şey. İşte uzun uzun şey anlatıyor. İşte sular geldi, şehirler tutuldu, insanlar kaçtı. Ee, bağlamında şeylerden bahsediyor. Böyle giden bir şey. Sonradan işte ee, birçok tufandan bahsediliyor. Uzun çok gelen tufaların birlikte bu kıtasının sulara gömüldüğünü yerinde sadece birçok ee, adanın kaldığını biliyoruz. Bunlardan sonra da ee, Atlantik'te yeni bir kıta oluştuğu söyleniyor. Ki bu işte Atlas Yarısı teziri kuvvetlendiren bir şey. Atlas Yarısı teziri kuvvetlendiren bir şey çünkü biliyor musunuz ki dünyanın hani kıtasal hareketleri dünyanın bir yerinde bir çok büyük bir meteor düştüğü zaman veya bir kıtasal hareket olduğun zaman onun paralelinde dünyanın öbür ucunda da bir yükselmenin veya bir alçalmanın yaşandığını görüyoruz. Mesela Madagaskar adası bir meteor çarpması sonucu oluşmuştur. Yine aynı şekilde e, Hiva dağ daha de böyle bir meteor çarpma sorucu e, yükseldi neden e, hipotezler var çeşitli. Atlantis e de böyle bir hipotez eriyorsun diyor. Bu kıtası battı, o kıtalar hareketleri Atlantis'e etkili de oradaki şeylerin oluşmasına neden oldu diye. Ondan sonra e, Atlantik diye yeni bir kıta oluşuyor. Yani bu Yeni insanlar göç etmeye başlıyorlar. Yunan bir de bu Atlantis'e pek çok e, değindirme vardır, gönderme vardır ve eski dünyanın pek çok bölgesinde koloni haline getirmişlerdir. E, Mısır, Yunan, İtalya'daki şeharet merkezleri e, bu merkezlerde bir soru, arkadaşlar sorumlusunuz sorabilirsiniz. Gerçi hani bir dakika arada bir boşluk oluyor fakat Yine de ben e, elimden geldiği kadarıyla yanıtlamaya çalışırım. Yani programın akışına yani zarar vermiyor. Atlantis, e, Davut Beke'ye ise Atlantis M.Ö. 10.000 yıllarla doğru boğazdan bütün tufanla sular altına gömülüyor. Ve Avrupa ortaya çıkmaya başlıyor bu sefer. Ondan sonra e, buradan ayrılan insiyelerin ana kıtada bazı işte İYİSİYE merkezleri, işte bazı şehirler kurulukları, medeniyeti bunları taşıdığını söyleniyor. diyor. Atlantisler çok enteresan insanlar. Çünkü şundan bahsedeceğim, işte bir arkadaşımdan birisiyle programı dinlemişti. Konuşurken konu, bu konu üzerinde bana şeyden bahsetmişti. Atlantisiler o kadar yüksek medeniyete şey, şu öneği verdi önce. İşte bir üniversite yapılan araştırmaya göre medeniyetin gelişmesinden büyük dedilerdi. Son zamanlarda bu kadar gelişmesini dedilerdi. Kafeinmiş. İşte kafeinin bilim adamları araştırmacıları şunu bunu uyarık tutması. Atlantis'e bağlantıyı nereden kurdu mu? Dedik ki Atlantis o kadar yüksek medeniyetmiş ki dedi. Herhalde dedi. Bu adamlar da kafeini buldular dedi. Uyumadılar hiç dedi. O da kastılar medeniyet kurmaya öyle. Ben de dedim ki yani kaynaklarda anlatılanlara göre hit kaynaklarında işte yani bahsedilenlere göre öyle bir ilk profili çizmişler ki yani Büyücü gibi bir şey ki büyücü yanında hafif kalır. Yani ee, şöyle diyeyim ee, nasıl desem bedensel ihtiyaçlarını folere edebilen insanlar işte sadece simyayı, beyin gücünü, işte uçmayı, işte beyin insanlar düşüncesini etkilemiyorlar Aynı zamanda ee, vücutsel ihtiyaçlarını da yani uyumadan, dinlenmeden fiziksel ihtiyaçlarını çok kendileri harcamadan yaşayabildiklerini rivayet ediliyor hit kaynaklarında ee, Mısır Yunan Türklerin bu kıtasında dair bir kez var, şöyle bir kez var yani ben onu araştırdım zamanda önce şunu açıklık getirip Türkler hariç Kızıl Demirli değil diye vardı Amerika kıtasında Türk proto tipine ait bir kafa e, tipinde bunlar bir kafa tası yok fakat e, Uygur tarihi işlerken biz derse, bir makale e, vermişti hocamız bize Dahasu Uygurlar üzerine yazılmış bir kitabın bakalım ölsözü bir kısmı Üçüncü yıl sayfa bir şeydi orada bir bilgi geçiyordu. Çok enteresan gelmiş bana 1960'larda bir kazı yapılıyor işte orta Asya bölgesinde. E, yanlış hatırlamıyorsam Kaşgar tarafına yakındı yani işte uygurdan Kaşgara doğru Kaşgar tarafına yakın bir yerde. Yani. Çeviklerden işte bulunan yerlerdeki Çeviklerden 3 tanesi Kızılderide Kafa Tekvi'yle benzerlik gösteriyor. Ve burada da şu Tez çıkıyor, soruluyor. Acaba biz mi oradan geldik de onlar Yani bizden gitmedi de biz mi oradan geldik diye. Şöyle bir tez var Bu kıtası batmadan önce Orada yüksek bulgarlık vardı. Daha sonra bu kıta batma başladı insanlar işte çevre kıtalara Göçmeye başladılar. Kibi Asya'ya geçti kibi Amerika'ya. Baya ile Türk dili arasında benzerlik olduğu söylenir. İşte mesela Baya dilinde de çapul tepek diye bir yerden bahsindir. Çapul tepek, çapul eski Türkçe'de soygun, buydu, haydut demek. Ee, çapul tepek detayları da biz şurada öğreniyoruz. Vakti zamanda dağıtacak bu Gürcü dil teorisi İşte Türk tarih tezi gibi konulara merak saldığı zaman ki dünyada yeni tartışılıyor başlıyor işte. Çünkü Türk boylara, Türk kavimlerle ait birçok işte ipucu çıkıyor, şüphe çıkıyor, bu böyle mi olur, şöyle mi olur diye. Türkler, şimdi biz bunu açıklayabiliyoruz, göçebe bir kavim olduğu için bu adamlar her yerde paralı asker hizmeti veriyorlar. Ve dolayısıyla onlarla ilgili bir yerde bir eser çıkacak, kesin Türkler burada bir uygarlık kurmuştur deniyor. Ama aslında bu uygarlık falan yok. Sadece belli sayıda paralı muhafızla oraya gidip gelmiş söz konusu, öyle bir şey yok. Burada hareketli ama işte insanlar çok afaki yorumlarda bulunmuş. İşte yaşlı işte, Türkleri Türklere söylenerek yabancılardan daha hala e, yabancılardan daha hala e, savunan vardır. Bu şey teorisidir. Güreş, yani güreşli teorisi diyorum. Türk e, tezi. Ben yani Türk tezi, eski Türk tezi bu tezi. İşte... Atatürk bu kollara merak saldığı zaman Anadolu'da bu kollarla ilgili yaptığı araştırmalar hala duruyor yani o kitapları doktoru falan hala duruyor Anadolu'daki kitaplarda Tarsim Bey birinde bir havayı bu kolları araştırması için bir habereye gönderiyor. Tarsim Bey'in de soyadı Bayat e, Tepektir. Bayat Tepek. Bayat Tepek soyadları da o, o Çapul Tepekler alıyor. Oradayken bir tepenin adının çapul tepek, e, tepek olduğunu öğreniyor ve soruyor. Bu ne demek diyor. Orada yerlerinden birine. Adamlar diyor ki işte Haydur Tepesi ve o şaşkınlık geliyor ona. Çünkü tepek tepe, çapul haydur. işte bizde de bu muanaya gibi Onlarda da acaba bir ortaklık var mı? İşte James Twitworth'ın eserleri Türkçe'ye çeviriyor falan o kadar. O ara öyle bir tez ortaya atılıyor. Yani bu kutası hani bu kıtası, ee, kurulduğu zaman hani kurulduğu zaman büyük ihtimalle orada bir insan hareketi oluşmuş. yani Afaki kavramları var mı yok mu bilmiyoruz yani teoriler üzerinde konuşulan esaslar üzerinde konuşulan bir şey dolayısıyla bunun var olup olmadığı çok açık değil. Ama bununla ilgili iddialar da kayıp dünyalarla ilgili ee, araştırmalar bağlamında e, bahsediniz. Atlantis korusu ama bu, bu kadar Atlantis korusu da çok tartışılan efsanelere e, konu olan e, bir mevzudur. Özellikle iki tane kaynak söyleyeceğim ben size. Hani Brunoya'ya gidebilir, merak edersiniz. Hadi programın da bakmak isterseniz Çok önemlidir. Birisi Erguncan'da da yazmış olduğu. Gizli Sırlar Öğretisi adlı kitaptır. O biraz gerçi bir elç kafası tarzında yazar. Yani meşhur işte uzaylılar bizden daha üstü dünyayı koloni hale getirdiler Biz uzaktan kodlu ediyorlar diye kez tez vardır ya onu savunan adamların kafası önerdiler. Fakat faydalandığı kaynaklar açısından da bu tufan öncesi kaynaklara bilgiye dair çok güzel teoriler vardır oldu. Çok değişik. İkinci karakteri de Cavalli Uzaydan geldiler adlı eseridir. O da yer altında uygarlıklar olsun, uzayda olsun bu konuyu çok e, deşeler, e, kurcalar şeyde eee Baktığımız zaman Parakları baktım, kalktım, ee, şeyler buldum, ee, yazıyorum şimdi. Ee, ses gitti, ee, devir tufağıya kalktım. Ee, kitabın şeyini tam adına almak için o yüzden işte, kusura bakmayın yani, araya müzik alacaktım da yine karışırdı hiç ee, yapmadım hemen aldım onları da şey, ee, bu hisleri yeri gördüm ee, kayıp uygulandıklardan bahsediyordum Atlantis'den bahsediyordum işte ee, Atlantis'in anlatılmasına gereken bir hikayesi vardır Gizli Sırlar e, öğretisinde. Bu Gizli Sırlar öğretisinde kitapta işte Ergo yazdı. yazdığı Atatis'te iki grubun oluştuğu söylenir. Bu gruptan e, birisi bu gruptan birisi e, Belial'in oğulları diğeri de e, şey, birin oğullarıdır. Birin oğullarının daha olumlu işte konular üzerine yollaştıkları Beliali Doğulları ise gücün kararlılık kısmıyla uğraştıkları e, anlatılır. Hikaye edilmiş. Ve sonra zaman içerisinde bunların arasında bir savaş çıkar. Bu savaştan sonucu dünyanın iklim dengesi bozulur ve Atlantis batmaya başlar. E, Atlantis e, batmaya başlar ve bu kendi fikirlerini taşıyan gruplar, dünyanın çeşitlerleri daya dağılarak daya kendi gruplarını kurarlar. Mesela çok meşhur bir tez vardır, Kara Tarikat diye bir şeyden bahseder. Karacık Beynler Tarikatı, Kara Peynirler. Duygusuzdur muhakkak. İşte siyah diyen adamlar ee şey ee, iracı, yani iracı mı? Efsade var böyle bir şeyler. Şey dedi ki. Uzaylarla ilgili birçok bilgi var fakat burada siyah diyen e, adamlar işte bu bilgiyi saklıyorlar, kaybediyorlar. İşte bu Siyah Türkmeniler tarikatının birçok yerde adam olduğunu, Hitler'in de bunlardan birisi olduğu, İskenderiye İktiparesi'nin bile bu adamları yaktırdığı rivayet edilir. Ama tabii işte bu söylentili var yani birçok e, söylenti işte ama bu şekilde de e, inanılıyor. Enteresan bir konu vardır. Ee, Gizli sırlar öyküsü evet, adlı kitapta Nazikarayhan'da tıbbi rahiplerden bahseder. bununla. işte bir ikinci Dünya Savaşı sonlarına doğru müttefik ordusu e, müttefik ordusu e, şey yaptığı zaman e, bu Avrupa'ya gittiği zaman bir tapınak daha doğrusu tapınak değil mi? bir karar karargahında işte Tibet'teki tapınaklardan getirilmiş bir grup Budist rahimin cesediyle karşılaşır. Yani Tibetli rahimin cesediyle karşılaşır ve bu soru insanları kafalısını kurcalar uzunca üstüne. Yani Tibetli rahiplerin orada ne işi vardı? Ee, Tibetli rahiplerin taşıdığı sırlar açısından işte Hitler'in bir şekilde Eski tufan ötesi ee, uygarlık, uygarlıklarla, ee, tufandan önce gelen ee, uygarlıklarla bağlantısı olduğu, bu işte Atlantistan a gelen gruplardan basit, i̇şte belhalin oğulları, Birin oğulları, bunlardan sonra bir işte Agarta toplumunu kuracak, e, belhalde Şambala toplumunu kuracaktır. Ee, bu topluluklarla mağlantı kurmaya çalıştığı söyleyecektir. Zaten biliyorsunuz bu Nazilerin ee, pek çok şeyi vardır. Hani bu konularla ilgili hikayesi vardır. Filme kadar geçmiştir işte. Pek çok sırra araştırırlar böyle. Nerede bir büyümesi vardır peşinde düşerler falan. Çünkü hakikaten Nazilerde böyle bir temel olduğu için, hani inanış olduğu için o alanda bir yönelme vardır. Ve bu hep filmleri, ee, romanları Yazarları, fantezileri beslemiştir. Ee, abi Atlantis birisiyle ilgili şey var, e, bahsettim demek. O bir iddia yani. Atlantis bu noktada geldi söyledi Türkler, o bir iddia yani. Yani bir aslı asla bir gelim yok. Atlantis herkes Türk mü abi? Bu kafaya göre bakarsan hani hala dünya Türktür teorisini altap hocalar var. Belki burada komedi gibi gelecek size de. Hala o teoriyi savunan hocalar var ya yani. ne kadar çürütürseniz çürütün bu diğer araştırmacılara geldi de olsa hani biz ciddi bir araştırma yapmaya çalışıyoruz işte genel Türk tarihi araştırmacısı olarak ölümüze hep engel olarak sunulan bir şey. Bu adamların yaptığı hatalar söyledikleri şeyler ama uğraşıyorum işte. Ama konumuz tabi bu mevzulardan ziyade yani kayıp uygarlıklar olduğu için pek detayına girmeyeceğim. Bunları zaten deminde bahsettikten bazı ee, karargahında olan bir harflerden bahsediyorduk işte. Bunların aradığı işte bazı sırlardan bahsediliyor. Bazıları, ee, nazileri. Ee, nazileri tarihini incelediğiniz zaman, yani kuruluşunu incelediğiniz zaman göze bir tarikat çarpar. TUL tarikatı, yani TUL örgütü de geliyor. İşte Hitler'in akıl hocalardan birisi, ismi şu an aklımda değil, ee, bu tarikatı kurucular arasında bu Hitler'i bu tarikatı davet ediyor. Ee, tarikatın ahacı Atlantis veya Atlantis okyanusunun civarında Tuğ adını taşıyan gizli bir adayı bulmak. Ve o adayı bulduktan sonra da dünyanın yönetimi ele geçecek. Böyle çok afakir görüşleri var. Hani 19. yüzyılda pek çok e, metafizik ee, grup kuruluru söylemiştik. Derlek vardı. Altın Şafak gibi. Gülhaç kardeşi işte Tuğul örgütü bu kafalarda kurulmuştur. 19. yüzyıl hani aydınlanma çağı 18. yüzyılda aydınlanmaya bir tekniği olarak gotik edebiyat işte rahmet görmeye başlıyor. Edebi çevrelerde, bilim çevrelerinde de metafizyaya bir ilgi başlıyor. İşte ruh modern ruh çarmadır, spiritizmadır, işte simyadır bu gibi inanışlar, bu gibi düşünceler hep e, o zamana aittir. O zamanda oluşmaya başlamıştık. Bizim bugünden basitler o fincan deneyim, 19. yüzyıldaki bu deneyimlere dayanmaktadır. E, bu arada faratiz için Türkiye'de de modern anlamda işte splitizmayı, işte, ruhçuluk gibi kolları getiren kişi de e, Doktor Bedir Russelvan'dır. İşte Türkiye işte beta için bizim tetkik yayma cemiyeti var. Öyle bir e, cemiyetleri var. var. Bayağı bozuldu Bu hala faaliyet gösteren bir dernek aracama da kitapları falan var. Bedir'i Ruhselman'da yazarsanız zaten internette muhakkak bulursunuz. Yani hakkında bilgi var. Eskisi kadar şey değil. E, kapalı değil. E, Bir dönem dedemin anlattığı gibi kitapları yasaklanan yazarlardanmış bu. İşte ben o yasaklı kitaplardan birisini e, bizim Bağlumuzda okumun kitparesinde görmüşmüşük. Türkiye'nin yani, kitpara politikası biliyorsunuz. Kitpara'de hadi e, tıpla, e, e, tıpla ilgili de bir kitap bulabilirsiniz. Tıpla ilgili de bir kitap bulabilirsiniz. Ayrı şekli gidip işte Atlant yani Atlantisi Ferhance'nin satan bilgi gibi e, kitapta bir kitapta bulabilirsiniz. Yani kütüphanecilik şeyde böyle bir dengesizlik politikası var ya, bizim Lise Kütüphanesi'nde de yasaklanmış bir kitap vardı, yani eskiden yasaklanmış, artık serbest. Bedir-i Ruh kitabı, biz kitabı aldık işte baktığımız zaman şu vardı, işte ruh var, bir ne, şu bu, bir ibare var, yani kapak, iç kapak kısmı yazmıştı, şu şu emirle yasaklanmıştır işte üretimi bilmem ne, bir ibare, bir şey basılmış üstüne. Biz de e, demiştik ki yani ya dedik, gizli kitap çıktı acaba bundan bir şey çıkan yasaklanıyor falan sonra araştırdık bu konuyu. Ne oldu ondan sonra zaten <gülüyor> ortaya çıktı işte bir dönem yasaklanmış, dini açıdan işte biraz çok afaki olduğu için yasaklanıyor. E, bu Meydurut Selman olayından sonra tekrar gizli örgütler olayına e, dönemiz gizli örgütler Gizli örgütler işte 19. kurulmaya başlıyor. 20. yüzyıla kadar da etkileri sürüyor. İşte bu Atlantis, Türkler, işte Türkler anlayacak da akraba mı? Dünyayı neden nasıl ele geçirici gibi bu acayip düşünceler o düşüncenin, o örgütlenmelerin bir ürünü. O örgütlenmeler zaten ee, olmasaydı bugün büyük ihtimalle bizim korku edemeldi, fantastik edemeldi dediğimiz şey olmazdı. O yazanlar yani yazarların büyük bir çoğu o derliklerden, o çıkma. Kayıp uygarlıkların e, bizim fantastik edebiyatımıza kadar etkisi olduğunu görüyoruz her yani birbirine. E, Orta Asya'daki bu trenlerin de işte bu uygarlıklarla e, bağlantısı olduğu söylenir. E, daha çok Şambal uygarlığıyla Agarta, Yunanistan, Mısır, İtalya çevresinde yoğunlaşırken Agartha'da da orta asrına üstlendiği söylenir. Ve e, kendi gizli sırlarını bazı kitaplara dokuz ayrı kitaba taşıp dokuz ayrı kişinin bu kitabı işte taşıdığı ve onun desinlerlesine aktardığını söyler böyle birçok afaki yorumlar yapılmıştır. Zaten bu dünya içerisinde e, dünya teorisi de şeydir e, bir nasıl desem, bir dönem dünyayı kasıp kavurmuştur. İşte vakti zamanda gazeteye bir adam çıkıyor, şey diyor, dünyanın altında bizim gibi bir dünya daha var diyor. Ben giriş noktaları biliyorum, beni finanse edin, burayı keşirelim diyor. Tam da şeydir diyor, 1800'lü e, yıllardadır bu olay. Şey, e, Cumhurbaşkanı'nın e, dünyanın merkezinde yolculuk kitabını yazdığı dönemlerdedir. Kayıp uygarlıklar, yani o dönem, e, <gülüyor> aynen aynen ee, dünyanın altında e... dünyanın altında işte bazı geçiş şoklarıyla bu trenlerle o gizli dünyalara geçiş yapılabildiği söylenir. Çok böyle yani fantastik edemiyatı e, şey yapmış, etkilemiş bir konudur bu. Yeraltı edebiyatı Zaten hani Türkler şunu yaptı, bunu yaptı falan e, birçok şey var. Hani inanış var da en önemlisi İdris Şah isimli e, bir Suhizm araştırmacısının sözleridir. Doğu Müslü'ye bir, bir kitap almıştır. Ediris Şah. İtalak'ta çıkar zaten. Sufizm üzerinde araştırmaları. Büyü ee, inancının Şamanizm'den çıktığı, Şamanizm'den ee, yayıldığı söylenir. Yani o Turani karnelerden çıktığını söyler. Ve der ki ben Çin'deki iblis tahsillerine baktım. İşte yakın doğudakilere baktım. Uzak doğudakilere. Şamanizm'de benzerlik gösteriyor. Yani Şamanizm'de çok ülkel bir inanış olduğu için yani çok eski devrelere kadar uzaran bir olduğu olduğuna göre demek ki buradan yayılan dış tesis, iç tesisler işte büyük fikre dair etkilemiştir diyor. Öyle bir teorisi var orada bunda. Ee, Kayık uygunluklar mevzusu Hadi buradan başlıyor ee, siyasi çevrelere kadar ve fantastik çevrelere kadar da gidiyor. Hani tarihsel gelişim bu şekilde. E, Levur adasından bahsediliyor işte. E, yani nasıl bu Levur adası şey olarak kallıtıyor, Korada yılan adamları yaşadığı e, ada. Bu yılan adamlar biraz sonra da e, gireyim. Korada da yani okuyabiliriz. Kolon çizgi olanlar yılan adamlar var işte insan göründü, fakat sonradan yılan adı falan böyle yani derisi yılanları da düşün. Bu yılan adamlar e, söylediği çok eski karakterlerden bir altına gelen bir esnadır. E, evet Naga. Anlatıları göre e, biz uzaydan gelen işte bir koloninin parçasıyız. E, gökten gelenler işte kaynaklarda kahramanlar olarak yazılmış. Dünyadaki o korolide oturanlar seçti. Yeri doğuluları. İşte Yeri doğuluları i̇şte ile Göyü doğuluları savaşı, devler savaşı, işte göklere baş kaldırma gibi metaforların bu savaşı anlattığını söyler bazı kaynaklar. Ya yani bu teoride kurulmuş. İşte bu e, yılan adamlar, yani yılan adamlar tarikatı, ya yani yılan adam tarikatı ya yani toplumu bu inançlar çıkmamış. Yılan yeryüzüne düşen bir sembolü vardır, dilsel anlatımlarda işte, yeryüzüne sürülmüştür İşte tarlalar tarafından gözden düşmüştür. Bir anlatıma göre bu işte yılan, yer altına sürülmüş uygarlıkları temsil eder. Bu ne arasında da işte bunların uygarlığı olduğu söylenir anlatılar arasında. Yine e, Türklerle ilgili bir teori vardır, bu görev kayıp uygarlıklar bağlamında. Yazarlar, bazı yazanlar şey iddia etmişti bir ara. İşte Türklerin atası e, Sirius Galatesi bir geliyor diye. O Sirius Büyük Köpek Anlılığı'na gelirdi açıncada. O Türk destanlarındaki Bozkurt Motosu'nun aslında onu anlattığı onu isimlediğine derdi bir Aynı şekilde Oğuz Kağan destanında da e, bir benzer bir anlatı bir nazareli görüş olmuş. İşte Oğuz Kağan destanı okuyabilir. Yani Lisede de, ilkokulda da işlendi. Söyleyince, ben söylece hatırlayacaksınız zaten. Oğuz Karışlı Ağa çıkar. Bir yerde işte ışıklar içinde gökten ilen ee, e, ışıklar içinde gökten ilen bir kızla e, e, evlendiği yazıdır. Bir dakika soru. E, ya mitoloji... Söz geldikçe bahsedeyim Artık bahsedeceğim sanmıyorum. Kayıp uygarlıklardan bahsedeyim biraz çok. İşte bu şeyi anlattıktan sonra kayıp uygarlıklardan bahsedeyim birazdan sonra edemiyat ve sinema yansımalardan bahsedeceğim biraz da şimdi düşüncelerimden. Ha, oraya doğru geliyorum. Kayıp uygarlıklar konusuna ee, baktığımız zaman şunu görüyoruz. Hani Türklerle ilgili olarak arsadığımız zaman. İlk teori bu. ikinci teori de şu. Oğuz Kağı destanını sürüyorlar. Oğuz Kağı işte o büyük gökler ışıklar içinden bu kurutun göstermesini Sirius'tan gelen uygarlık şekli yoruluyorlar. İşte Oğuz Kağan'ın gökler ışıklar için, e, içinde inen bir kızla evlenmesini ve daha sonra da yer altından çıkan bir kızla evlenmesini de e, gökler gelenlerin ve yerden gelenlerin birleşmesi o kolonilerin sonrasında bir uygarlık başlatmasını hikaye edildiğine ait ediliyor yorumcular tarafından. Hani eski dönemler olduğu için anlatılan da böyle söylentinin söylentisiyle dayandığı için konuda pek kesin bir şey söylemiyoruz. Ama bu döneme dair destan kitaplarına baktığımız zaman gerçekten bazen çok çarpıcı uçlar oluyor. Hittilerde Bahabarata diye bir kitap vardır. Bu Google'da yazın çıkar yani muhakkak ee, görürsünüz. Bahabarata nedir? Eski tanrıları savaşan bahseden bir kitap. Yalnız bir e, savaş tahsiri e, vardır orada bir savaş tahsiri vardır orada nasıl desem e, atom bombasının etkilerini biliyorsunuzdur yani okumuşsunuzdur işte bu atom bombasına benzer şekilde bir tanrılar savaşı ifade edilir. işte sahneler içerisinde orduları, şehirleri yok edildiği rivayet edilir. Aynı ifadeler çok ilginç kutsal kayıtlarda da geçer işte. İncinde, Tevrat'ta o eski şehirlerin yok olması hatırlıyor işte. Bir ışıma oluyor ve bir anda bütün herkesin küle dönüştüğü rivayet ee, ediliyor. Bir atom savaşını alınır gibi. İşte ee, o atom savaşı, bu atom savaşını bahsediyor şunu diyor, eskiden çok büyük iki uygarlık vardı, işte koloniler, koloni kurallar ve bunlar savaştılar, daha sonra işte bunları bir şekilde geri attılar, koloni kuralların kendi kurduğu bedenet zamanla unutuldu, işte biz yolları devamı yüzecek gibi bir yürüyüş vardır, kayıp uygarlıklarla e, ilgili. Kayıp uygarlıkların edebiyatının sinemasına yansımasından bahsetmek istiyorum biraz daha. Hani programı e, bitirmeden önce. Kayıp uygarlıkların edebiyatta işte etkilerine gerçi yer yer girdi. İşte zaman zaman bahsettim kayıp uygarlıklardan. E, bunların konar dışında, işte fantastik edebiyat dışında sinemaya da yansımaları var. İşte... Atlantis'tan bahseden bir film vardı. Antik yılan zavarda geçiyor. 1920 yapılmış bir film. biraz buharlıyda tekrardan görülmüş bir Gece oturuyorsunuz ya. İşte denizaltı buluyordu bir tane deniz, denizci, yılanlı denizci. İçinde bir prenses vardı. Atlantis kıtasına gidiyordu işte. Bunun üzerinde bir, e, bunun üzerinde giden bir filmdi. İşte yine dünyanın merkezi yolculukla ilgili çekilmiş filmlerdi. Bu kayıp uygarlıkları yer altı uygarlıklarına Onun dışında doğrudan bu tünellerden, uygarlıklardan bahseden bir film yok. Ama e, Türkiye'de yakın zamanda bir film çekildi. Orada bunu bahsede bahs geçti. E, Sultanın Sırrı. Sultanın e, Sırrı'da e, şey vardır. Bu İstanbul türlerine girerler. Bir sahne vardır. O sahne çok sizinle paylaşmak istiyorum. Çok güzeldir. İki tane Amerikalılar işte bir bir şey bir peşinde de giriyorlar işte. Daha önce İngilizleri kutsal kasi arabak için kiraladı bir depoyu tutuyorlar. Türlerine giriyorlar işte. Giderlerken türlerin bu ucunda müzik sesi geliyor. Gidiyorlar var kulaklarışı işte, buradan müzik sesi geliyor Niye acaba diye. Sonra odalarını görüyorlar canlar. İşte ertesi bir tanesi televizyonda bir haber görüyor. işte İnce Sas ekibi şeyde konser vermiş ee, şey Yerevatan yere Sandırı'nda yanındaki kadına şey diyor soruyor ajan burası nerede diyor işte şurada şurada diyor. Ondan sonra gidiyor bir ajan arkadaşına diyor ki bak diyor Yerevatan Sarayı'nda dün böyle bir şey, bir şey olmuş kesin diyor buradan giden yeraltı tünelleri var diyor. Kutsal kâhsıyı kesin buraya saklılar diyor. Yani yani bu İstanbul eserlerine gidiyor, yavaş yavaş da oraya kadar uzanıyor bu konu. Bir şekilde Şahmeran filmi vardır, Zürfülivan'ın 90'larda televizyonu sıkça yayınlardım, muhakkak izlemişsinizdir, Türkan Şuraya oynuyor. Orada da filmin fonu Sur dibinde geçen, bizans dehlizlerinde geçen Aleman çekilmişti. çekilmiştir. Aleman da ilginç bir tarihçesi vardır, bizans döneminde işte zildan olarak kullanılıyor. Osmanlı döneminde 1500'e kadar buradasını ne amaçla kullandığına da kaynaklarda geçen bilgi yok. Gizli yani. yani hapishane miydi? işte Alman merkezi miydi? Neydi bilemiyoruz. Öyle bir sırrı bir geçmişi var yani. Şahberan'da işte bu bahsediliyor dedik. Onun dışında baktığımız zaman ee, kısmen günümüz fantastik enevi da ee, değiniliyor bu konu. Hatta benim bir arkadaşımla roman projemiz bu İstanbul'un Yeraltı'yla, Trenleri'yle alakalı bir konu üzerinde. Ee, herkes bilinmez akşam kesiyor gerçekten. Kaypulgarlıklarla ilgili, Trenlerle ilgili olsun ama e, tabii işte araştırmaların ve euronların çoğalması bizim işimizi zaman içerisinde daha da kolaylaştıracak Hani hem araştırmacı olarak hem edebiyatçı olarak e, biz de buradaki kaynaklara göre, buradaki kaynaklar mucibince e, bu şey yapacağız yani nasıl desem e, daha Sarih derinlere ulaşabileceğiz. İşte o zaman göreceğiz. Kayıp uygarlıklar var mıydı? Yok muydu? Yoksa neye göre kuruldu O zaman göreceğiz. Ee, arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, programı bitirmeyi düşünüyorum ama onun dışında soracağınız bir şey varsa sorabilirsiniz. Hadi Soruları almaya başlayayım. Ee, yoksa yani kapatmayı düşünüyorum ee, programı. Gelecek programı konusunda da İstanbul Efsanelerini Efsanelerle İstanbul İstanbul Efsanelerini e, Anlatmayı düşünüyorum Cuma akşamı e, Anlatabilirim Eğer bir program olmazsa gündüz saatinde, e, Eğer varsa bile Gündüz saatinde e, Anlatmayı düşünüyorum e, Uygun olursa konu, yani Sizce de uygunsa İstanbul Efsaneleri şey yaparız, işleriz. O da güzel bir konudur gerçekten, enteresan bir konudur. Hani İstanbul efsanelerine ilgili topladığım birçok şeyi sizinle paylaşmak, anlatmak istiyorum yani. Burada çok e, güzel mevzular var böyle Güzel bir e, konular var. İşte İstanbul'un adından tutun da ilk kurallar kimlerdi işte. Boğaz'ın oluşmasına kadar birçok efsanenin e, iz olduğunu göreceğiz. Eğer bir görmek yor istediz soru. Ona göre görecek. Yapınca aradıysa Hatta şeyi de o bu bulguları derken <gülüyor> Coğrafi bulgular Vallahi çok enteresan bir şey de Gecenin bu saatinde ağzından kaçmış olabilirsin Gerçi coğrafi bulguları olarak şey kastettim ben orada. zaman, Atlantis'le ilgili olarak, e, aynen aniden, Atlantis'le ilgili olarak ya coğrafi bulguları derken böyle bir ada var mıydı, yok muydu, battı mı, değil mi, coğrafi izlere vardı, coğrafyada bir bilim sonuçta yani. E, o açıdan değil. Ama yani, o şekilde bir şey var mı, yani terim var mı, yoksa da bizim de bu geceniz sadece işte Kay Kırhlı olarak bilim dünyaslar var mı? bakacağız. Eğer başka sorun yoksa ben programı kapatıyorum. Artıdan sorun olursa program bittikten sonra şey, forma yazabilirsiniz. Yaratılamaya çalışırım. Hepinize iyi geceler diyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek programı işte dediğim gibi cuma yapmayı düşünüyorum. Konuda efsanelerle İstanbul. Hepinize iyi geceler arkadaşlar. वहां बलात्कार हुआ बलात्कार हुआ बलात्कार हुआ जो 300 व्हाट इज ऑल अबाउट और मैदान में